Söylüyor ve Resulüne bu emirleri onlara bildirmesini emrediyor. <gülüyor> Diyor ki, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman eden, iman etmiş bulunan kullarıma söyle. Ne yapacaklar? يُقِيمُوا الصَّلَا Bakın evvela iman, saniyen, ikinci olarak namaz denilen bu ibadetin eksiksiz, dost doğru yerine getirilmesidir. Namazın ikame edilmesinin birçok şartları var. Yani namazın dost doğru yerine getirilmesi ve kılınmasının, Kapsamı çok geniştir. Evvela her bir namazın kendisi için tayin edilmiş olan vakitte mümkün mertebe fıkıh kitaplarında ilgili bahislerde anlatılan şekliyle tadili erkan dediğimiz kıyamından kıraatine, ona sücuduna varıncaya kadar her bir amelinin yerli yerine getirilmesi. Bu namazın zahiriyle alakalıdır. Yani namazın görünen kısmıyla alakalıdır. Saniyen namazın kılınırken ki Müslüman'ın Rabbi ile olan alakası önemli. Namaz diğer bütün ibadetler gibi bizim Cenab-ı Allah ile ifade yerindeyse alakamızı kurduğumuz en önemli ibadettir. Onun için aleyhissalatü vesselam namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Müminin Allah'a yükselişidir yani. Dolayısıyla aldığımız tekbirden başlayarak okuduğumuz subhaneke veya Veccehtu hangisini okursa duasına, Fatiha suresinin manasına, rükuun, secdenin, tahiyata oturmanın manasına varıncaya kadar. Bunların manalarını iyiden iyiye idrak etmek. Tahiyatta okuduğumuz teşehüd ve sonrası duaların mahiyeti üzerinde düşünerek, Namazı kılmak da namazın huşu dediğimiz dahili ikamesidir. Bu namazı kılarken dediğim bu hususlara riayet edersek namaz bize neler kazandırmaz ki? Her bir vakit namaz bizim ruhumuzu ayrı bir mükemmelliğe yükseltir. Ve dolayısıyla her gün kıldığımız namaz bir önceki güne kadar bizi daha yüksek bir mertebeye taşımalıdır. İkame ayakta tutmak demek, dosdoğru kılmak demek. Biz namazı dosdoğru kılarsak Allah'ın izniyle namaz da bizi doğrultur. Bizi dosdoğru yapar. Onun için imandan, sahih akideden sonra... Cenab-ı Allah iman eden kullarıma namazı dosdoğru kılmalarını söyledi buyurur. De ki iman eden kullarıma de ki namazı dosdoğru kılsınlar. Bu bizim Rabbimizle olan alakamız. Hemen arkasından ve yunfiqu mimma ve alaniya. Ve kendilerine İhsan ettiğimiz rızıktan verdiğimiz rızıktan bağışladığımız rızıktan gizli ve açık infak etsinler. Kime infak edeceğiz? Bizim gibi insanlara. Yerine göre mümine yerine göre kafire yerine göre günahkara yerine göre fasıka yerine göre yani biz ve kendileri infak ettiğimiz kimseler aynı düzlemdeyiz. İfade edese namaz insanın Rabbi ile olan ilişkisidir. Yani aşağıdan yukarıya doğrudur veya büyük ifadeyle dikey bir ilişkidir. Infak ise bizimle aynı düzeyde olan insan kardeşlerimize Müslüman kardeşlerimize bizim bir Neyimizdir? Şefkatimizdir, merhametimizdir, alakamızdır. Bir fakiri fakir olarak gördüğümüz zaman insanlığıyla bağdaşmayacak şekilde o fakirliğinden dolayı onun alçalışının, zelil oluşunun insan olması hasebiyle beni de zelil ettiğini düşünebilmemiz lazım. Ben de insanım bu da insandır. Ve bu insan fakirlikten dolayı zelil olmuş. Alçalmış. O halde onun kişiliğinde ben de alçalıyorum. Deyip onu o halden yükselteceğiz. İnfak budur. Ve burada önemli bir nokta var. Mimma razaknâhum. Bizim kendilerine ihsan ettiğimiz rızıktan. Kendilere verdiğimiz. Elimizdeki rızık bizim değildir. Onu biz vücuda getirmedik. Görünüşte onu biz kazandık. Biz ona sahibiz. Fakat hakikatte belki bizim kadar değil bizden daha fazla çalışanlar da var. Bizden daha çok uğraşanlar da var. Olabilir. Ve biz onlardan kat kat fazlasına sahip olabiliyoruz. O halde bu işte bir ilahi sır vardır. Allah birilerini fakirlikle birilerini de varlıkla imtihan ediyor. Fakir ve zengin olmasaydı fakirin zenginle zenginin fakirle imtihanı olmazdı. Zengin çalışsın onun da olur dediği zaman olurdu dediği zaman davayı kaybetmiştir. Fakir de hı deyip dişlerini sıkarak kıskançlı bu hele vikinle zengine baktığı zaman davayı kaybetmiştir Cenab-ı Rabbül Alemin bana bunu münasip görmüştür ve ben bununla imtihan oluyorum fakir olarak sabredecek miyim fakir olarak bu halimle de Rabbime şükrü unutacak mıyım unutmayacak mıyım öbürü zengin olarak Rabbime <gülüyor> şükrümü yerine getirecek miyim Yoksa bu nimetlerle azarak kulluğumu unutacak mı? İmtihan mı? İşte Cenab-ı Allah imandan sonra İslam'ın en önemli iki rüknü namaz, namazın dosdoğru kılınması ve infak farizasını zikrediyor. Bunlar namazda, infakta da bizi ruhen ve ahlaken yüceltebildiği kadar güzel yerine getirilen ibadetler olur. İnfakın öyle müstesna bir ahlakı var ki bu ahlakın en güzel ifadesi dine ayet-i kerime ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam dile getiriyor. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki infak ettikleri zaman infaklarının arkasından ne başa kakarlar ne de eziyet ederler kimseye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. İşte ahlak budur. Sen bu şekilde infak ettiğin zaman riyakarlık etmezsin. Nefsin riyakarlık etmez istese bile neyle riyakarlık edecek? Sahelinin verdiğini sorabilir dahi bilmiyor. Yani ceme elinde bir şeyler geliyor vermişsin. Kaç para verdiğini bilmiyorsun. Ve yine Yüce Resul'ün gerçekten dehşet verici bir hadisi var bu konuda. Çok anlamlı. İnsanın üzerinde çok düşünmesi gereken bir hadis gerçekten. Diyor ki bir gün bir zengin dedi ki bu gece ben bir sadaka vereceğim. Gece. Geceleyin diyor sadaka verdi. Sabahleyin insanlar konuştu. Bugün bir zengine bir sadaka verildi. Tamam dedi adam demek ki yerini bulmadın. Bu gece yine bir sadaka vereceğim dedi. Verdi. Sadaka verdiği adamı da tanımıyor bakın. Önemli olan o. Gece veriyor ve bilmiyor. Sabah olunca diyor insanlar konuşmaya başladı. Bu gece bir hırsıza sadaka verildi. Adam yine diyor bu gece bir sadaka vereceğim yine diyor. Veriyor. Sabah oluyor diyor insanlar... Bu gece bir zinakar kadına sadaka verildi demeye başladılar. Ondan sonra diyor ona şöyle bir nida geldi. Senin sadakan zenginin eline düştü. Olur ki o zengin kendisinden utanır. O da sadaka vermeye başlar. Senin sadakan bir hırsızın eline düştü. Olur ki o hırsız. Kendisinden utanır, bakın işte beklemediğim bir yerde rızık geliyor diyecek, hırsızlık yapmaktan vazgeçer. Senin sadakan bir hayasız kadının eline düştü, olur ki kendisini artık iffetini korur, der ki ben bu işi para için yapmamalıyım, rızık geliyor diyecek. Gerçekten çok manidar bir had. Ve gerçekten şunu da anlatıyor. Sadaka toplumdaki her türlü hastalığın ve belanın da çaresidir. Bütün toplumsal hastalıklar. Bakın cimri zengin bir beladır. Allah cimrilik vermesin. Zengin ede fakire de. Hırsızlık bir beladır. Toplumsal bir beladır. Hayasızlık Belki de hayasızlığın nasıl bir bela olduğunu en iyi biz anlarız. Bu asırda yaşayan insanlar yani. Bir beladır. Ve bakın sadaka, infak bunların hepsine çare oluyor. Veya olabiliyor en azından. Olabilecek bir potansiyel. Bir insanı bile, bir zengini bile sadakamızla cimrilikten kurtarsak, bir hırsız bile sadakamız dolayısıyla hırsızlıktan vazgeçse bir sadakamızla bir hayasız bir kadın bile dahil olsa, bir tane bile dahil olsa, o işten vazgeçsen, toplum için çok büyük bir kârdür. Onun için, bu ayet-i gerçekten çok büyük, çok yüksek bir hedefi, çok yüksek bir niteliği işaret ediyor. Ama çok da basit. Yani iyi bir namaz kılmak gerçekten zor değildir. Bir Müslüman biraz gayret etse, her gün beş vakit namaz, bugün öğle namazını sabah namazından iyi kılacağım. Diye gayret etse, ikinci öğleden daha güzel kılsa, akşamı, Ondan daha güzel, ondan daha güzel bu insanın günde beş vakit Rabbi ile olan alakası tazelenir. Ve gün boyu Rabbi ile alakasını koparmaz. Rabbim beni görüyor. Ve ben Rabbimle birlikteyim. Onun gözetimi altındayım. Onun beni istemediği bir halde görmemesi lazım. Hayatımın tümünü namaz gibi itaate dönüştürebilmeliyim. Namazın insanı vardıracağı yer budur. Onun için dikkatle ikame edilerek gerçekten kılınan bir namaz kadar mümini yücelten başka bir amel bulmak mümkün değildir. Elhamdülillah ki Müslümanız, elhamdülillah ki namaz kılın. Çok müstesna bir ibadet gerçekten. İnfak o kadar büyük bir lütuf ki taşlaşmış kalpleri infak eden evvela kendi kalbinin taşlaşmışsa taşlarını teker teker kurar. Onu bir mümin kalbine doğru yeniden döndürür. İkinci olarak toplumun taşlaşmış kötülüklerinin üstüne ifade yerindeyse bir rahmet gibi iner. İfade yerindeyse bir kez zamın bir yerleri yakması, eritmesi gibi onları da eritir. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, Cenab-ı Peygamber diyor ki, şu hadise bakın. Sadaka diyor, fakirin eline düşmeden Rahman onu sah eline alır diyor. Allah, Allah şu ikrama bak şu lütfa bak fakirin daha eline düşmeden muhtacın eline düşmeden Rahman onu sağıyla alır diyor ki onun her iki eli de sağdır diyor şimal çünkü uğursuzluk demek Arapçada sol el manası var. sağda uğur demek kelime olarak ve ondan sonra diyor sizden herhangi birinizin kendi tayını Küçücük at yavrusunu, kısrak yavrusunu büyütmesi gibi onun için büyütür, büyütür, büyütür Uhud dağı kadar olana kadar. Böyle bir şey var mı ya? Beş kuruş vereceksin Uhud dağı kadar olacak. Bir lira vereceksin Uhud dağı kadar olacak. Oraya kadar büyüyecek diyor. Bundan büyük ticaret olur mu? Onun için infakın önü açıktır. İnfakın da zekat gibi nisabı yoktur. Şartları yoktur. Fakir olarak da infak edebiliriz. Elimiz dar olduğu halde de infak edebiliriz. Önemli olan bizim bu alışkanlığı... ...elimiz darken de genişken de kaybetmememizdir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor... اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّا Bolluk hallerinde de darlık ve sıkıntılı zamanlarında da infak ederler diyor o müminler. Rahat, bolluk, sevinç zamanlarında da infak ederler. Sıkıntılı zamanlarında da infak ederler. Peki sirran ve alaniyeten diye devam ediyor ayet-i kerime. Hem gizli hem açık. Yerine göre infak etsinler diyor ama ne ne zamandan önce? Min kabli ey ye'tiye yevmullâ bey'un ve velâ khilâl. Alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir gün gelmeden önce. Bugün ne zaman gelir bizim için her birimiz için? Son nefesimizi verdiğimiz zaman bugün geldi demektir artık. Çünkü dünyayla alakamız yok. Artık ne namaz kılabiliriz ne infak edebiliriz. O halde aman ölümümüz gelmeden önce kendimizi yetiştirelim. Önden ne kadar gönderebilirsen gönderelim. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü o gün geldiği zaman alışveriş de çare etmez dostlukta kar etmez. Hiçbir faydası olmaz. Buna dikkat edelim. Ondan sonra bugün başlayacağımız 32. ayet-i kerime her şeyi yaratıp takdir eden Allah olduğunu hatırlatarak namazı ve infakı iman ile birlikte daha çok pekiştirmektedir. Konuyu açmaktadır ifade ise. Diyor ki, Allahüllezî haleqa semâvâti vel ard. Ey kendilerine infak emrini verdiğim, namaz kılmalarını emrettiğim kullar. Şunu bilin ki, Allah odur ki, gökleri ve yeri o yaratmıştır. Gökler ve yer içerisinde biz de varız. Bizim elimizdeki imkanlar az veya çok olsun, onlar da dahildir. Bu kainatın biricik yaratıcısı vardır. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, farkında olduğumuz ve olmadığımız, bütün yaratılmışları yaratan Cenab-ı Allah'tır. Sahip olduğumuz ve olmadığımız her şey O'nundur. Bildiğimiz ve bilmediğimiz her şey O'nundur. O'nun hükmüyle her şey yürüyor. Onun egemenlik ve tasarrufuyla her bir şey yerine geliyor. Ve Cenab-ı Allah bizden bize ait olan bir şeyi istemiyor. infak etmemizi istediği zaman. Bize verdiklerinin bir kısmını istiyor. Hepsini istemiyor. Mimmâ razaknâkum diyor. razak razaknâhum diyor. Onlara verdiğimiz rızık tam... Rızkı değil. Onlara verdiğimiz rızkı infak etsinler demiyor. Onlara verdiğimiz rızıktan infak etsinler. Bir miktar. Bir miktar. İleride Hadid suresinde nasıl olur diye gelirse göreceğiz. Diyor ki Cenab-ı Allah veya belki şeyde galiba. Suresini tam belki hatırlayamayabilirim. Ve alem şu. Eğer diyor Cenab-ı Allah sizden servetinizin tamamını infak etmenizi isteyecek olursa o takdirde sizden aşırı istemiş olur ve siz o zaman cimrilik edersiniz. Dolayısıyla o kadarını istemediğine göre cimrilik etmekte hakkınız yok diyor. Önemli olan mı? buna dikkat edelim. İşte gökleri ve yeri o yarattı. Ne varsa hepsi o'nundur. Bir de ve anzal minas sema'i Bu yediğimiz bütün rızıkların sahip olduğumuz bütün varlıkların kaynağı yerdir ve yağmurdur. Yer ve amur yalnız buğday, bilmem ne falan filan değil. Demiride, madeni de, bilmemnesi de bütün varlıklar da onlara bağlıdır. Ondan sonra fa ahra wa anzala min as-sama'i wa gökten bir su indirdi fa ahraca bihi min es-semarat rizqan lekum su ile su bir tane yer bir tane ama semerat diyor çoğul mahsuller meyveler çıkardı size bir rızık olmak üzere Cenab-ı Allah dileseydi bize Bizi öldürmeyecek kadar birkaç tür ruzuk da yaratırdı. Aman ya Rabbi. Kainatta o kadar çok, dünyada o kadar çok sebze ve meyve çeşidi var ki. Türlü türlü. Hepsi bizim yurdumuzda yetişenler değildir, ibaret değildir meyveler. ...soğuk iklime uygun olanlar var... ...sıcak iklime uygun olanlar var... ...orta dereceli iklime uygun olanlar var... ...ne bileyim... ...dünya orta kuşağında yetişenler ayrı... ...sıcak kuşağında yetişenler ayrı... ...güney yarım kürede yetişenler ayrı... ...kuzey yarım kürede yetişenler ayrı... ...ayrı da ayrı... ...o kadar çok meyve... ...otlar... ...bitkiler... ...nimetler o kadar çok ki... ...gerçekten saymakla bitiremezsiniz... Ayrıca Hocam. Vesahharalakumul fulke litajriya fil bahri Ve sizin için gemiyi yeryüzünde denizde onun emriyle yürüsün diye musaffar kılmıştır. Sizin için gemiler emriyle denizde yürüsün diye musaffar kılmıştır. Biz Çocuklarımıza öğretiyorlar. Efendim işte gemi şöyle motoru vardır, buharı vardır bilmem ne vardır vesairedir yürür. Doğru da. Doğru da bu kadar değil doğru bundan ibaret değil. Cenab-ı Allah. Senin ister buharlı gemi kullan ister şunu kullan ister bunu kullan. Bütün bunların yasalarını koyan kim? Ve bu yasalardan yararlanma güç, kabiliyet ve imkanını veren ve bunları kullanmanın şartlarını oluşturan kim? Bize bu ilhamı, bu aklı, bu fikri verip de şu kainatın bu imkanını değerlendirme fırsat ve imkanını bahşeden kim? Bütün bunlar maalesef öğretilmiyor. Öğretilmeyince de insanlar, Kendilerini Allah'a yakınlaştırması gereken bilim dedikleri şey yerine göre insanları Allah'tan uzaklaştırmak için kullanılır hale geliyor. Bu da eğitim denilen o musibetin ayrı bir belası. İnsanlığın Allah'tan kopup uzaklaşmasının her alanda insanlığa hiçbir faydası yoktur. Beşeriyetin kurtuluşu Allah'a dönmek ve hayatın her anını Allah'ın diniyle irtibatlandırmak ve ona göre şekillendirmekle mümkündür. Başka türlü kurtuluş mümkün değildir. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Denizden başka ayrıca bir de size ırmakları da müsahhar kıldı emriniz evvel Birisi tuzlu su, birisi tatlı su. Denizleri Cenab-ı Allah tuzlu yarattı. Ve bu tuzlu denizler yeryüzünün dörtte üçünü teşkil ediyor. Ve eğer bu tuz olmasaydı tuzlu denizler bu soluduğumuz havanın kokması kaçınılmazdı. Denizin tuzlu olmasının havanın güzelliğini, itidalini, havadaki o bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok gazın veya şeylerin terkibin, kimyasal hadisenin terkibini koruyan ve sağlayan en önemli unsur. Onun için denizlerin bizim için müsekkhar kılması yalnız gemilerle alakalı da değil. Soluduğumuz hava bile, Cenab-ı Allah denizleri bile istersek hiç denize yakın olmayalım. Biz yine dediğim gibi soluduğumuz bu havayla bile denizin faydasını hepimiz görüyoruz. Onun için beşeriyetin kendi geleceğini koruması açısından tabiatı da korumak gibi bir vazifesi vardır. Vazifenizdir bu. Mümin kainata zarar veremez. Öyle bir hakkı yok. Öyle bir lüksü yok. Bir din düşünün ki deniz kenarında ırmak kenarında dahi olsan abdest aldığın zaman israf etmeyeceksin diyor. Yeryüzünün kaynaklarını iktisatlı ve doğru ve yeteri kadar kullanmak için bundan daha öte bir düstur olabilir mi? Müslümanlar kadar tabiatı seven ikinci bir insan türü bulunabilir mi? Mümkün değil. Uhud da çıplak bir dağdır. Fakat Cenab-ı Peygamber bu öyle bir dağdır ki biz onu seviyoruz ve o da bizi seviyor diyor. Sevgi insanın en yüksek duygularının başında gelir. Ve bu duygu yalnız biz insana hastı zannediyorduk. Bu hadisi öğreninceye kadar. Bu hadis diyor ki işte bu dağın da bir sevgisi vardır. Kalbi var yani. Ruhu var artık neyle seviyorsa. Seviyor. Resulullah mecazi veya hakikatle öyle dağın da kendisine göre demek ki bir sevgisi var. Ve o dağ gerçekten ben iman ediyorum. O dağı gerçekten müminleri Resulullah başta olmak üzere seven bir dağdır Ve gerçekten biz hala seviyoruz o dağı. Cenab-ı Allah onu sevelim diye adeta Hamza radıyallahu anh efendimizi ve bu kadar u şehidini orada dibine gömmüştür. O dağı sevmeye mecbur kalmışız. O dağ bizim için çok önemlidir. Peygamber Efendimizin hayatının, Kur'an-ı Kerim'in hatta pek çok ayet-i kerimenin kendisiyle alakalı olarak birçok hususu dile getirdiği bir dağ. Şimdi bütün bunlar müminin kainat ile olan alakasını gösteriyor. İşte birileri yok şu ağacı seviyoruz yok bilmem neyi seviyoruz. Vallahi külahımı anlatın. Müslüman olmadığınız sürece siz hiçbir şeyi sevemezsiniz. Allah'ı sevmeyenin hiçbir şey sevme imkanı yok. Onun için Yunus Emre'ye atfedilen Mısra da gayet özlüdür. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yaratanı sevmeden sen yaratılanı nasıl sevebilirsin? Onun sevgisinin hududunu dahi tespit edemezsin ki. Yapamazsın, mümkün değil. Onun için Allah'ın sevgisi bizim için işin başında. Allah'ı seven, Allah'ın mahlukunu, Allah'ın yarattığını sevmemezlik edemez. Edemez. Onun için biz taşı da severiz. Toprağı da severiz, suyu da severiz, ağacı da severiz, gülü de severiz, çiçeği de severiz, böceği de severiz, insanı da severiz, hayvanı da severiz. Hepsi Allah'ın mahluk. Ayı da severiz, göğü de severiz, yıldızları da severiz. Çünkü bunlar hepsi Rabbimizin mahlukları, güzel mahlukları. Bitti. Hatta bizim için mesela domuzdan dahi nefret mevzuluğuydu değil. Sadece Rabbimiz haramdır dediği için yemiyoruz. O kadar. bitti. Yani eşya ile hukukumuzu Allah belirlediği için biz de onu o şekilde mütalaa ediyoruz. Yemiyoruz. Cenab-ı Allah da bize hüküm koyuyor. Biz de o hükümlere riayet ediyoruz. Olay budur. Müslüman bir şeyden nefret etmesi, bilmem nesi vesairesi kendi kişiselliği ile tespit edemez. Sevgimizin de Bozumuzun da ölçüsünü ve mikyasını kitab-ı kerim koymuştur. Bu şeriat koymuştur. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz sınırlarını, ölçülerini, ayrıntılarını tespit etmiş. Biz ona göre severiz ve ona göre nefret ederiz. Hiçbir şey bizde ölçüsüz ve kontrolsüz değildir. Her şeyin sınırı, ölçüsü, kontrolü vardır. Ve Müslüman her şeyi şeriatın koyduğu ölçüler içerisinde yapacak bir şuura sahip olan insandır. Bu şuurla hareket edilir. Onun için dediğim gibi biz her birisini severiz. Ve bakın. Allah Allah ne kadar kısacık kelime. Bir kelime. Bir de güneşi ve ayı müsahhar kıldı. Her birisinin kesintisiz devam ettirdiği bir alışkanlığı, bir adeti vardır manasına. Güneşin de bir hareket itiyadı vardır. Ayın da bir hareket itiyadı, bir hareket tarzı vardır. Ve kainat bu nizama sokulduğu günden beri güneşin hareketi aynı şekildedir. Ayın hareketi aynı şekildedir. Hareketlerinde devamlı olmak üzere o nizama, o intizama, o sisteme riayet ediyorlar. Ay ve güneş dahi bizim hizmetimizde. E peki ben benim hizmetim için yaratılmış olan Ali ve gönüşü nasıl sevmemezlik ederim? Ha geçmişlerin yaptıkları gibi de putperestlikleri gibi de onları ilahlaştırma. Çünkü onları musakhar kılan Allah'tır. Bu akılsızlıktan da beni Rabbim korumuştur. İslam'ın büyüklüğü burada. Ne tanrı tanımazların kainata karşı ahmaklık, hayratlık rekabetleri vardır. İslam'da ne de müşrik, putperest ve eski cahiliye insanların ahmakça yine geri zekalıca Bunları ilahlaştırması vardır. İman öyle bir şeydir. Her bir şeyi yerli yerine koydurur. Gerçekten muazzam bir şey. E şimdi Cenab-ı Allah bize bu imanı ve bu hidayeti nasip etmiş. Bakın şu veya bu şekilde... Bir şeyler bildiğini kabul eden veya bildiği bilinen, belki de gerçekten bilen insanlar var. Fakat bilmelerine rağmen hidayetten şu veya bu miktarda da uzaktadırlar maalesef. Günümüzde bunların birçok örnekleri var. İsmen zikretmenin manası yok. Kimisi yok, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şunu bilir, kimisi bilmez. Güya Kur'an'dan da bir delil getirir. Bir başkası yok aslında, Kur'an-ı Kerim'in harekesi yanlıştır. Tövbe estağfurullah. Bir başkası böyle. Bakın buyurun. Cenab-ı Allah ne diyor? Ve Allah'ın sahip olduğu bilgiye rağmen saptırdı. Aman ya Rabbi. Sahip olduğu bilgiye rağmen ve adallahu allahu ala ilm. Bilgi tek başına hidayet için kafi değildir. Onun için ihdine sırat-ı önemi büyüktür. Bunu anlamak, bunu yaşamak, bunu idrak etmek. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o yüce şahsiyet, özellikle ömrünün sonlarına doğru, Umseleme bir rivayet Hazreti Ayşe belki de ikisi de söylemişler demek ki. Ya Resulallah eskiden bu kadar çok yapmadığın bir duayı bugünlerde bu zamanda çok yapmaya başladın. Bunun sebebi ne olabilir diyor. Hangi duadır o diyor. Allahümme ya mukallibel kulûb sebbet kalbi ala didik. Allah Allah. Ey kalpleri evirip çeviren, döndürüp duran Allah. Allah. Dinin üzere kalbime sebat ver diyor. İstediğimiz kadar alip olalım. Bu duayı samimiyetle Allah'a yapalım. Ve hem dilimizle bu duayı yapalım. Hem özellikle de onun dini üzerinde sebat göstermek için de gayret harcayalım. İşin başı teslimiyetten geçer. Allah'a ve Resulüne teslim olacaksınız. Allah buyurmuşsa alerrasi vel ayn. Resulullah buyurmuşsa alerrasi vel ayn. Ben kimim ki Resulullah söyledikten sonra bir şey söyleyeyim. Biz kim oluyoruz ki? İşte bu işin sonu bu teslimiyet olmayınca zannediyor ki birlet. işte kafamızı kullanıyoruz, çalışıyoruz. Allah bize akılınızı kullanın demiş falan filan. Akıl böyle kullanılmaz kardeşim o zaman önce aklını kullanmayı öğren. Bu kitap akıl kullanın demiş aklı nasıl kullanacağını da öğretmiş. Bu akıl, akletmek, bu kitabın hududu na riayet ederek düşünmekle mümkün olur. Bu kitabın hududunu aşarak akletmek değil, akılsızlık mevzu bahistir. Akla hak etmediği yükü veya kaldıramayacağı yükü yükletmiş olursun. Yazık değil mi? Akıl şeriat koyamaz kardeşim. Akıl kanun koyamaz. Akıl ibadet koyamaz. Akıl neye inanacağını, neye inanmayacağını tespit edemez. Akıl sadece şeriatı anlamak için Cenab-ı Allah'ın bize verdiği çok değerli ve müstesna bir vasıtadır. Yetmez mi? Akla bu kadar şeref yetmez mi? Şeriatı anlayabilecek araç olmak... Yeterli değil mi? Buradan daha büyük bir şeref olabilir mi? Şeriatı doğru anlamak için allah Teala bize bu vasıtayı vermiş. Ne kadar büyük bir lütuf. Elhamdülillah ki akıllıyız. Fakat aklı haddinden fazla yükseltip vahyin yerine oturtursak o zaman bu akla zulmederiz. Akla bir şey olmaz kendimiz mahvoluruz. Teslimiyeti çünkü kaybetmiş oluruz. Aman bunlara dikkat edelim. İşte gerçekten diyor ayı ve güneşi hareketlerinde sürekli intizamlı, yalnız süreklilik değil de beyin. Belli bir adet ve alışkanlığı sürdürmek manasınadır. De'e be odur. Alışkanlık, adet ve bunu sürdürmek güneş ve ay yaratıldıkları günden beri bu şekilde hareket etmektedirler. Nasıl ki dünya hem bu şekilde hareket ediyorsa güneş ve ay da böyle hareket ediyor. Sürekli. Ve bizim kainatın nizamı ve dolayısıyla bizim yeryüzünde hayatımızın nizamı bunların bu hareketlerin bu şekilde olmasına bağlıdır. İşte bunlar hepsi bizi Allah'a Bağlayan unsurlardır. Ve Ve sizin için Geceyi ve gündüzü Müsehkhar kıldı. Emrinize verdi. Faydanıza diyor bunlara Emrak bondu Aziz Allah. İskandinav ülkelerinde Geceler gündüzler birkaç ay devam ediyormuş. Ve orada Psikolojik rahatsızlıklar Delirmeler çok daha fazlaymış. Sebep ne? Uzun geceler ve uzun gündüzlerden dolayı. Gece ve gündüzün emrimize olması, vaktinde olması, vakitlerin belli olması, uzayıp kısalması vesaire bütün bunlar apayrı nimetler ve faydalar olan hususlardır. Konuyla alakalı ilmi bilimsel yazılar veya makaleler veya kitaplar okunduğu zaman bunların faydalarının ne kadar müthiş olduğu görülür. Ve bakın işte kısaca diyor ki ve atakum min kulli ma saltu ondan kendisinden dilediğiniz her şeyden verdi. Hatta ve entu uddu ni'metallahi la tusuhu. Allah'ın nimetini grup grup teker teker değil, ihsabudur. Grup grup Gruplandırarak dahi saymaya kalkışırsanız sayamazsınız diyor. İnne insanle zalumun kifar. Bununla birlikte insan çok zalim ve çok nankördür. kördür. İnsanların çoğunluğu böyledir. Büyük çoğunluğu böyledir. İşte insanı olduğu gibi tanıyan ve tanıtan bir kitap. Vaka'nın kitabıdır bu. Bu kitap gerçeklerin kitabıdır. Hakikatin kitabıdır. Her şeyiyle hakikati dile getiriyor. Nasıl ki ay ve güneşten bahsederken bu kitap hakikati dile getiriyorsa... ...burada nimetlerimizi saymak kıyak alkışırsanız sayamazsınız dediği zaman da hakikati dile getiriyor. İnsan buna rağmen çok zalimdir ve çok nankördür dediği zaman da hakikati dile getiriyor. Biz kendimizi şükredenlerden kabul ediyoruz... Rabbim de böyle kabul etsin inşallah. Ama i̇nşallah. biz dahi çoğu zaman nimetlere karşı nankörlük edebiliyoruz. Bu nimetlerden hiç haberdar olmayan veya bu nimetlerin ihsan edicisinin farkında olmayan o zavallıların hali kim bilir ne? Onun için Cenab-ı Allah'tan Rabbimizin gerçekten nimetlerinin farkında olmayı. Vallahi teferruatıyla teker teker bütün nimetlere şükretmemize imkan yok. Sayıp dökmemize imkan yok. Ama insanoğlu öyle bir varlıktır ki Hani ayet kelimede kerimede gelecek. Ona diyor bir sıkıntı bastığı zaman gelip çattığı zaman hemen feryadı basar. <gülüyor> bir hayır verdiği zaman da cimrilik edip kimseye bir şey koklatmaz. Bu bu insan budur işte bakın. Bu da gerçek. Bu da hakikat. Onun için Her birimizin hayatında her zaman sıkıntılar olabiliyor. Olan takdiridir. O sıkıntı üzerinde kafa yormadan, o sıkıntı veya sahip olamadıklarımız üzerinde düşünmeden, evvela sahip olduklarımıza bir bakalım. İbret gözüyle bakalım. Sahip olduklarımızla olamadıklarımızın mukayesesini, Elimizde gelen kalanlar ile gidenlerin mukayezesini bir karşılaştırmasını yapalım. Ondan sonra Allah'a tekrar şükretmekten başka yol bulamayacağız. Göreceğiz ki sahip olduklarımız olamadıklarımızdan çok daha fazladır. Göreceğiz ki elimizde kalanlar gidenlerden çok daha fazladır. Bu budur. Faraza bir dişin çürüdü dişini daha Davut tane dişini var mesela kimi 15'i gitti 16'sı kaldı faraza yine kardeş bu kadar dişin var hepsi gitti baksana ne güzel dişçiler var bunlar nimet işte bunlar sahip olduklarımız ile olamadıklarımız ve bir saatin var dişin gitti ağzının tadı yerinde mesela yani cenab-ı Allah'a karşı ne bahane bulacağız ki Evet hiçbir kimse her şeye sahip değildir. Fakat ben inanıyorum ki Rabbim musibetin her türlüsünden muhafaza buyursun. Nimetlerine de şükretmeyi, musibet verdiği zaman da sabretmeyi nasip buyursun. O ayrı bir konudur. Fakat her zaman inanıyorum ki durum ne olursa olsun kişinin sıkıntıları ne kadar büyük olursa olsun inanıyorum ki sahip oldukları olamadıklarından daha fazladır. Dolayısıyla insan Rabbinin nimetinin farkında olmalı. Bütün mesele Efendime söyleyeyim bir insanın Efendime söyleyeyim sağlıklı olması öbürünün sağlığının daha az olması birisinin malının olması öbürünün daha az olması değildir. Evet sahip olduğumuz bazı az şeyler var. Fakat sahip olduğunun da Allah'tan geldiğini Allah'tan çok şeye sahip olabilirsin ve haramdan sahip olabilirsin. Ne işe yarar? Az şeye sahipsin fakat hesabını verebilirsin. İşte nimet budur. Ve sayamayacağımız kadar çok. Cenab-ı Allah bizleri zalimlerden ve nankörlerden eylemesin inşallah. -hul -hul. Devam edeceğiz namazımızı kılalım.